Allah bize yollarımızı dosdoğru göstermişken biz ne diye ona tevekkül etmeyelim. Bize yaptığınız eziyete elbette katlanacağız. Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül etsinler.